Hocam şimdi e, benim çörümde Alnay'da yaşayan bazı Türk, e, Türk ve Türk e, Müslüman kardeşlerim var. Hı -hı. Namaz kılanlar ağırında hacca gitmiş kardeşlerimiz de var. Ve biz kendi aramızda bazen Türkiye'mizdeki şu andaki tabloyu konuşuyoruz. Siyaset konuları konuşuyoruz. Ne yazık ki bizim bazı namaz kılanlar yani Allah'ın huzurunda durup Allahu Ekber diyen kardeşlerimiz Hı -hı. E, namaz kılmayan ve namaza ve peygambere ve İslam'a karşı yani düşüncesiyle, ideolojisiyle karşı olduğunu beyan eden veya e, ırktan milliyetçilik e, yapan bir unsura, bir insana bu namaz kılan, bu hacca gitmiş kardeşlerin nedense oy verir ve ben bunu şunu söylüyorum. E, diyorum ki, yani sizin yaptığınız Allah katına çok e, mesul olacak, e, olacaksınız ve çok günah bir şeydir. Çünkü insan sevdiği kişiyle haşr olacaktır ya bir Müslüman ancak alnı secdeye varan bir insana deste destekleri Hatası da olsa, yanlışı da olsa bana karşı diyor. diyorlar ki yani yaşları benden büyük olduğu için ya e, Hamza Bey diyorlar, siz nasıl böyle düşünürsünüz, siz mısınız siz nereden bileceksiniz? Ama diyorum, akıl mantık da bunu söylüyor. Yani hocam, evet. yani namaz kılan bir insanın, hacca gitmiş bir insanın, Allah'a tövbe etmiş bir insanın yanlış kişinin yanında saf tutmasının Allah katında vebalini Az da olsa yani buna e, yönelik bir açıklama yaparsanız inşallah, i̇nşallah e, güzel olurdu. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Sizin şahsınızla bütün gurbetçi kardeşlerimizi selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Evet muhterem hocam. Biraz daha aslında şöyle de değerlendirebiliriz soruyu. Ee, İslam'da milliyetçilik kavramını e, dün işlemiştik biraz ama bugün isterseniz biraz daha sizin ağzınızdan öğrenmeye çalışalım hocam. Evet. Bu noktada soruyu da siz şekillendirin. Ben şimdi. bu konuda bir hüküm vermeden önce asr-ı saadette yaşanan bir hadiseyi e, bizi izleyen kardeşlerimize örnek olarak sunmak istiyorum. Lütfen buyurun hocam. Şimdi bir gün mecliste Mescid-i Nebevi'de sahabe-i kiramdan bazıları oturmuşlar. Ben işte falan kabile Ben ben Kureyş kabilesindenim, öbürü diyor ki ben Benitemim kabilesindenim, öbürü diyor ben Kahtani'lerdenim, o diyor ben şunlardanım, falan diyor ben bunlardanım, herkes kendi kabilesiyle, Öyle kendi as soyunun üstünlüğüyle iftihar ederek konuşuyor. O sırada Selman-ı Farisi, İran'ı Selman, Arap değil, o kabilelerle, o demin adı geçen kabilelerle hiçbirisiyle uzaktan yakından alakası yok. İçeriye giriyor, selam veriyor. Ee, Selman'a yine o duyuruyorlar işte ben falan kabiledenim. İşte yani illa da ondan da bir cevap almak istiyorlar. Veya onu küçük mü görüyorlar artık yabancı olduğu için, evet. o etraflarındaki o milliyetlere mensup olmadığı için. O söyleyişleriyle adeta sanki onu ezmek istiyorlar böyle. Selman peki sen hangi kabiledensin? Artık bakıyorlar ses çıkarmıyor ya Selman. Duymazdan geliyor. Selman'a illa cevap alacaklar ağzından bir konuşturacaklar. Selman sen hangi kabiledensin? Diyor ben Enebnül İslam. Ben İslam'ın oğluyum. Benim Elhamdülü. kabilem İslam'dır. Soyum İslam'dır. Asaletim İslam'dır. Atam babam her şeyim İslam'dır. Benim başka bir soyum kabilem aşiretim yok. Milliyetim yok. Keşke bizler de bugün işte Türk'ü de, Kürt'ü de, Arabı da, Çerkesi de, Laz'ı da ben Müslümanım dese önceden. Ya kardeşim Türklük de neymiş, Kürtlük de neymiş. Ne diyor milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy o Müslüman adam Allah rahmet etsin. Fikri, kavmiyeti tel'in diyor Peygamber. Ya. Resulullah aleyhissalatu vesselam ırkçılık düşüncesini telin ediyor, lanetliyor diyor. E, hakikaten öyle. Mendea ilel asabiyyeti feleyse minna buyuruyor. Hadis-i şerif bu. Sahih hadis. Evet. Kimse bunu inkar edebilir Herkes mi? Herkes ittifak halinde. Hangi baba bu hadise karşı çıkabilir? Kim asabiyyete davet ederse insanlar yani ırkçılığa kim başkalarını davet ederse böyle biri ortaya çıkarsa o فَلَيْسَ Bizden değildir diyor Resulullah Bu hadis hem bütün ırklara hitap ediyor. Bütün ırklara. Sadece bir kavme değil. Bütün ırklara. Hanginiz olursanız olun diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Eğer biriniz kendi kabilesine, kendi ırkına, kendi ırkının üstünlüğüne başkalarını şey yaparsa, başkalarına propagandada bulunursa yani benim ırkım sizin ırklarınızdan üstündür derse bu kim olursa olsun ama o bizden değildir diyor Resulullah. Kürt de Kürtlüğünün üstünlüğünü iddia ederse, Türk de Türklüğünün diğer kavimlerden üstünlüğünü iddia ederse bizden değildir diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Ha bu iddialarda bulunanlar kendilerine başka bir peygamber bulabiliyorlarsa varsınlar gitsinler bulsunlar. Evet. Kardeşim Kur'an ne buyuruyor? Hucurat suresinde inna halaknakum min zekerin wa unsa ve cealnakum şuuban ve kabaila li taarufu inna akremakum inde allahi Başka yok. Ne buyuruyor cenab Allah buradan? Biz sizi bir erkekle bir kadından. Yani Hepimiz Hazreti kardeş. Adem ile Havva'dan yarattık. Var mı bunu inkar edebilecek kimse? Adem'den gelmedik, Havva'dan gelmedik diyebilen var mı? Yok. Onun çocukları, nesilleri çok aldı. Ondan sonra Cenab-ı Allah, sizi kabilelere, milletlere ayırdık. Niçin? Birbirinizi tanıyasınız, bilesiniz, birbirinizin kadrini, kıymetini bilesiniz. Yoksa boğuşasınız. Benim ırkım senin ırkından üstündür diyesiniz. Değil. Sonuçta yine son cümleyi koyuyor Cenab-ı Allah. Sizin en kıymetliniz hangisi? Mutlaka bu kadar kabilelerin milletlerinin arasında bu kadar insanlar arasında Bir bazıları var. çok üstün olmalı. Kıymetli olmalı. Şerefli olmalı. Asil olmalı. Kimdir o şerefli, o asil, o kıymetli, o değerli insan? Allah'tan en çok korkan, Allah'ın yasaklarından en çok sakınan insan Allah katında en değerli insandır. Başka değer tanımıyoruz biz kardeşim. Evet. Biz Kur'an'ın koyduğu değere bağlıyız. Resulullah Aleyhisselatü ve Selam'ın koyduğu değere bağlıyız. Onun bunun iddialarına asla aldırış etmeyiz. Yani şöyle değil mi hocam? Evet. Bir e, İngiliz iman ettiyse eğer kardeşimdir. Oraya, benim kardeşimdir. Durumu ile i̇man de iman kardeşimdir ettiyse. değil mi? Ama benim kavmimden, benim milliyetimden birisi e, Allah'ı tanımaz, peygamberi bilmez yani Müslümanca yaşamazsa Onunla da hiç değildir. alakam yok benim. Evet. Onunla hiç alakam yok. Bu öz kardeşim de olsa yani bırakın şimdi milletimi, kavmiyetimi benim öz kardeşim de olsa, evladım da olsa Hocam Resulullah döneminde evet. öyle değil miydi? Babayla oğul savaşıyor değil, değil mi? Karşı savaştılar. karşıya savaşıyorlardı. Evet. İşte oradaki inceliği bizim e, hissetmemiz, yakalamamız ve İslam çimentosuyla birbirimize tutunmamız gerekiyor. Hala bu şimdi. çağda bu kafada olan insanlar varsa ben onların Aklından şüphe ediyorum, insanlığından şüphe ediyorum. Evet. Benim için din her şeyden önce gelir kardeşim. Evet. Ne dil, ne kavmiyet, ne milliyet hiç önemli değil. Dediğiniz gibi bir İngiliz Müslüman olsa, ya bugün insanlığın başına bela olan Yahudilerden birisi, en azılısı hatta, evet. tövbe edip Müslüman olsa ben onun bağrıma basarım. Tıpkı Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşi, evet, vahşi gibi değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasını katletti, şehit etti. Sonra sahabi oldu. Buyurun, ashabtan oldu. Hepimizden üstün işte o adam. Ya. Çünkü sahabi. Çünkü evet. Müslüman. İnşallah bu incelikleri daha fazla idrak edebiliriz hocam. İnşallah. Bu noktada sizin gibi kıymetli hocalarımızın da böyle e, güzel tarikanın bulunması, Hakikaten bize doğruyu göstermesi oluyorum. çok böyle iyi şey oldu. Teşekkür ederim. rahatsız oluyorum ben hala. günümüzde arzus. Bu zamanda ya Kur'an var elimizde. Rehberimiz o. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği yol var. Sünnet-i Saniye yolu. Aynı kıbleye yöneliyoruz. Aynı kitabı okuyoruz. Aynı peygamberin ümmetiyiz. Aynı Rab'be iman ediyoruz. Aynı Kabe'ye yöneliyoruz. O zaman Neymiş bu ya? Kürtlük, Türklük, Araplık, Çerkezlik, Lazlık, böyle şey mi olur bu? Ben bunları gülünç karşılıyorum. Hocam bu noktada biraz daha e, farklı bir üst takıl. E, bizim maalesef bu konularda bilgi sahibi olmayan kardeşlerimize, Kürt, Türk, Laz, Çerkez neyse, bu kardeşlerimize e, farklı şeyleri telkin ederek biraz bizi körüküyorlar ve bu biraz bizi ayrılıştırmaya vesile oluyor. Bu topraklarda yaşayan insanlarımız, bu hain emellerin peşinde olan sinsi plan sahiplerine prim vermeyeceklerdi inşallah. inşallah. O gün birisi bu konuda güzel bir örnek gördü, biraz tebessümle karşıladım ama biraz da hakikat payı var. Aşure yemeğini, tatlısını evet, örnek hocam. verdi. Dedi Aşurede 10 çeşit şey var. Tahıl var. İşte bu da şey nohut var, fasulye var. Efendim ne bileyim işte say sahi sahibi, bakla var. Her şey var içinde. Ya dedi o yemeği karıştırırken nohut bakla, yanıma yaklaşma diyemiyor veya fasulye öbürüne yanıma yaklaşma uzak dur benim bulunduğum kaba girme demiyor herkese yer var o leğenin, evet. kazanın içinde herkese yer var ya kardeşim bu mübarek bu bereketli topraklar hangimize yetmiyor ya burada yaşayan insan neyi paylaşamıyoruz? Aynen. Müslümanca yaşadığımız saatlerden Cenabı Allah da bize rahmet edecek, rahmetini üzerimize yağdıracak ve huzur içinde bizi yaşatacaktır inşallah. Evet.